Çarşamba günü okunacak dualar. evradı Tehlil Ayetleri Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Allah, ondan başka tanrı yoktur. O Hay'dır, Kayyum'dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'na hiçbir şey gizli kalmaz. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince... Onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Hay ve Kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Resulüm, o sana kitabı Hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedrican indirmiş, daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i ve Kur'an'ı indirmiştir. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah, adaleti ayakta tutarak, delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Şüphesiz, bu İsa hakkında söylenenler, doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah ki, ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan doğru kim vardır? ''Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür.'' diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir Tanrı yoktur. Eğer bu dillerini doladıkları safsatadan vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olanlara acı bir azap isabet edecektir. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Rabbinden sana vah yolunana uy. Ondan başka Tanrı yoktur. Müşriklerden güz çevir. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka Tanrı yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse, Allah'a ve ümmi peygamber olan Rasûlüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka Tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. ''Ey Muhammed! Yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O, Yüce Arş'ın sahibidir.'' Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun, ''Gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım.'' dedi. ''Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa bilin ki, o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz?'' ''Ey Muhammed! Böylece seni...'' kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir, ondan başka Tanrı yoktur. Sadece O'na tevekkül ettim ve dönüş sadece O'nadır. Allah kendi emriyle melekleri kullarından dilediği kimseye vahiyle. ile ''Benden başka tanrı olmadığına dair kullarımı uyarın ve benden korkun.'' diye gönderir. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki, o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. ''Ben seni seçtim. Şimdi vahye diline kulak ver. Muhakkak ki ben yalnızca benim, Allah.'' ''Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl.'' Sizin ilahınız, yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, ''Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin.'' diye vahyetmiş olmayalım. Zünnûn'u da Yunus'u da zikret. O, öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde, ''Senden başka hiçbir Tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.'' diye niyaz etti. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka Tanrı yoktur. O, yüce arşın sahibidir. Halbuki büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. İşte O, Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Allah ile birlikte başka bir Tanrı'ya tapıp yalvarma. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl oluyor da tevhidten küfre çevriliyorsunuz? Çünkü onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi.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 İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka Tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da O'na kulluktan çevriliyorsunuz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim. Bu kitap galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, Lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. İşte o her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? O daima diridir. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi O diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Bil ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Habibim, hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah, gezip dolaştığınız yeri de, duracağınız yeri de bilir. O öyle Allah'tır ki, ondan başka Tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir. Eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Üstündür. İstediğini zorla yaptıran. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, Şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. Allah, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. O doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse, Yalnız O'nun himayesine sığın.